625. konu, Hazreti Ömer'deki Allah korkusu ve bu konuda söyledikleri, Amir bin Rabia şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'i gördüm, yerden bir saman çöpü alarak şöyle dedi, keşke ben de senin gibi bir saman çöpü olaydım, keşke hiç yaratılmamış olaydım, keşke ben bir hiç olaydım ve annem beni doğurmayaydı, keşke unutulup gideydim, Hazreti Ömer şöyle demiştir, eğer gökten birisi seslenerek, ey insanlar, biriniz hariç hepiniz cennete gireceksiniz, deseydi o kişinin ben olmasından korkardım, yine gökten seslenilerek, ey insanlar, biriniz hariç hepiniz cehenneme gireceksiniz, denilmiş olsaydı o bir kişinin de ben olmasını ümit ederdim.